Hazırlayan ve sunan Çelenk Vakfıra. Merhaba. Yhtalar Harici'den Sanat Programındayız. Ben programcınız Çelenk. Bugün bir sanatçı akademisyen konuğu var. Burak Delier. Burak hoş geldin. Merhaba. Burak'la buluşma vesilemiz onun yakın dönemde Galatasaray Lisesi'nde çektiği, hayata geçirdiği e, bir bir video ve bu videonun esasen şu anda Viyana'da Kunsthalle Wien'de sergileniyor oluşu Hariciden sanat programıyla gezegenin farklı köşelerinden size kültür sanat haberleri getiriyorum. Yolunuz Viyana'ya düşerse 25 Ekim'den beri devam eden ve 12 Şubat'a kadar izleyebileceğiniz yabancılaşma meselesine odaklanan bir sergi var. Antarctica and Exhibition About Alienation başlığını taşıyor. Bu bir grup sergisi. Başlığında yakın zamanda Kumsal'la Viyana'dan istifa eden, dolayısıyla kurumdaki son sergilerinden birini yapan Nicolas Schaffhausen üstleniyor. Bir de eş küratörü var Vanessa Joan Müller. Sergideki diğer sanatçıların da adını zikretmemiş olmayayım. Ben sayayım burada sözü Burak'a vermeden evvel. Sergide Türkiye'den katılan tek sanatçı Burak Deliyer. İki farklı işiyle sergide. Birazdan onlara odaklanacağız zaten. Ama doğru telaffuz edebilirsem isimlerini. Vilte Brazioanite, Thomas Sinkevicius, Bak Ellison, Isabella Furnkas, Eva Giolo, Three Hot Hands, Jan Hoft, Han Lippard, Joanna Piotrowska... Joran Rike ve Wilhelm de Ruiz, Yana Schulz, Andrei Stenbach, Ingel Weikler, Peter Wahler, Ian Wallace, Topias Yanoli. Bana bayağı böyle batılı, Balkan, Doğu Avrupa, Batı Avrupa gibi isimler çınlıyor. Çok da bildiğim isimler yok açıkçası. Sen sergiyi gördün. Hani diğer sanatçılar böyle serginin geneliniyle ilgili basitçe de olsa bizimle izlenimlerini paylaşmak ister misin? Ee, ya şey... Um... Aslında çok Belçika merkezli bir sergi gibiydi. Hmm. Çok Belçika sanatçı vardı. Çoğu Berlin'de yaşıyordu hmm. e, sanatçıların ya da Berlin'de yaşamasa bile hani sivillerindeki e, işte Tokyo, Berlin, e, işte Amsterdam falan hmm. böyle siviler hmm. falan olan sanatçılar. Nikolas Strafolsan yarı yarıya Berlin'de yaşıyor zaten hmm. ve Berlin hani, tabii ki sanat merkezlerinden biri konumunda. Evet şu evet vardı. evet çok şeydi. E, Balkan bile yoktu. Yani böyle hani e, sergi nasıl diyeyim biraz böyle doğu tadık adam. Bir tek <gülüyor> <gülüyor> ben vardım yani. E, e, evet yani işler dengeliydi. Böyle performans işleri de vardı. E, videolar... E, Videolar vardı yine birkaç tane. Zaten ee, şöyle bir şeyden bahsetmiş Burak. Basın bülteninde öyle bir vurgu var. Ee, onun önümdeki kağıtlara da bakıyorum ama ağırlıklı olarak film, video e, gibi daha tırnak içinde daha demokratik sayılabilecek <gülüyor> e, medyumlara da öncelik verdik gibi bir şey diyorlar. Evet fotoğraf, film e, ve işte yeni medyayı daha daha şey e, ayrıcalıklı olmayan bir medya. Evet, olarak evet. gördüğümüz için ona daha çok odaklandık diye bir vurgu yapmışlar. Fotoğraf fotoğraf işleri de vardı ama çok dengeli bir sergiydi. Yani hı hı. fotoğraflarla videolar e, falan. ya Böyle çok iki boyutlu bir sergi havası yoktu mesela. E, böyle heykel falan yoktu ama serginin yerleştirilmesi falan. iyiydi hı hı. o bakımdan. E, bir tane kiliseyle kilisede geçen bir iş vardı. Bence o böyle çok e, bu yabancılaşma meselesiyle... ...paslaşan, kuvvetli bir işti. Kimin iş olduğu tam hatırlamıyorum şu anda. Ama şey... ...böyle bir kiliseye bakan... ...kilisede yaşayan, kilisenin gündelik... ...işleriyle meşhur olan... kişileri gösteren, çok böyle basit bir... ...belgesel, konuşmanın olmadığı... ...bir belgesel, bence belgeseldi yani. Belgesel gibi bir işti. Video işiydi. O hani böyle yabancılaşma, yabancılaşma konusunda... ...benim aklımda bir şey uyandırdı. Çünkü böyle hani kilise nası diye başka bir zamana ait bir şey gibi düşünebildiğimiz yani hani ve e, tam da böyle aslında kiliseyle oradaki rahibelerin e, ilişkisi e, kiliseyle e, rahibelerin e, yani kilise binasıyla kilisenin fiziksel durumuyla rahibenin ilişkisini gösteren bir işti ve tabii ki hani ayinleri de falan e, belgeliyordu e, o bana mesela şey gibi hissettirdi yani yabancılaşma olmadığı bir dünya e, havası gibiydi yani Ee, rahibeler e, duruyorlar, zaman çok yavaş akıyor ee, işte oradaki ayindeki müziği dinliyorlar ayinin parçası oluyorlar falan gerçekten de bizim işte modern ya da işte şimdiki dünya postmodern hı hı. Hani modernlik sonrası e, dönemde kaybettiğiniz bir e, zaman e, hissi, mekan hissi e, o işte biraz vardı ya da nasıl diyelim sonuçta iş bugüne dair bir iş, bugün çekilmiş bir iş Ee, yine de o kiliselik duvarların içerisinde, o e, küçük alanda başka türlü bir mekanla ilişki, başka türlü bir zaman akışı e, söz konusuydu. O bakımdan bence o iş mesela kuvvetli bir işti. Evet. Okay, Peki Kunsthalle Wien'den bahsediyoruz. Yani Viyana'nın sanat merkezi. Çok da politik sergileriyle özellikle Nicolas Schaffhausen direktörlüğünü üstlendiği dönemden beri hakikaten böyle sosyopolitik içeriği dozu çok yüksek sergilerle ön planda bir kurumdu. Senin işlerinde de bunu hani böyle çok bazen açık, bazen biraz daha örtük olarak hissediyoruz. Aslında hani hem kolektif çalışmalarında, hem yazılarında, hem sanat pratiğinde böyle bir kapitalizmle aranda bir mesele onunla ilgili bir sorgulayıcı tavır, bazı böyle buna dair stratejiler geliştirmeye, arıza, sistemde arıza yaratmaya, hakikaten insanları tırnak içinde örgütleyerek belli bir şeylerle hep birlikte yapmaya çalışan bir tavrım var. Bazen bunu kendin de yapıyorsun yani bir koleksiyonerle birlikte o hem sanatın ekonomisiyle olan ilişkisi, hem işte sanatçı, piyasa, koleksiyoner arasındaki döngü nasıl ters yüzezebiliriz. Hep bunlara bakmaya çalışan bir yanım var. Hatta ters yüz diye de bir işim vardı galiba. Değil mi? Şimdi aklıma geldi. Hmm. Yok, ters yön. Ters yön. Ters, ters, ters yön, yön diye bir şeyim var. 2007'deki vardı. ters evet, yön evet, diye ters şirket, yön. şirket de o bir evet. moda şirketi eğer. yani öyle söylemek gerekirse bir tekstil şirketi ama moda şirketi diyebilirsin. E, sergide de birbirinin ruh ikizi ya da birbirine hatta tamamlayıcı olarak dahi görebileceğimiz iki farklı iş var. Sen de kendin de performans dedin. İşte böyle video, fotoğraf ağırlıklı olduğundan da bahsettik. Performatif de yanı Yani zaten insanları örgütleyerek, gerçek insanları örgütleyerek bir araya getirdiğin, birlikte bir şeyler yaptığınız ya da tek tek onları bir şeyler yapmaya teşvik ettiğin süreçleri kaydedip onlardan montajladığın videolar var. İki ayrı video. İlki kontrol ve kriz. Daha önce benim de İstanbul Modern'de göstermesine aracılık etme fırsatı bulduğum bir işti. Onun tarihi 2013. Bir de bu yıl birlikte çalıştığımız Galatasaray Lisesi'nin 150. yılı vesilesiyle çalışma fırsatı bulduğumuz Mektep Meydan Galatasaray sergisinde de gösterilmekte olan, buradan duyurmuş olan 25 Kasım'a kadar Ferah Müzesi'nde devam ediyor. Ve birebir Galatasaray Lisesi'nin içinde çektiğin bir diğer iş, zil, gelmekte olan bir okuldan sahneler. Hı hı. Biraz bunlardan bahseder misin? Çünkü ilkinde gerçek plaza çalışanlarıyla. Bir ortaklık mm -hmm. kurdun. İkincisinde de gerçek mm -hmm. okul öğrencileriyle. Yani mm -hmm. yabancılaşma meselesi üzerinden özellikle bu Kumsalli Viyana'daki sergi üzerinde mm -hmm. bu ikisini nereye konumlandırırsın? Neler düşündürür sana? Ya, evet bu yabancılaşma kavramı aslında benim böyle çok e, aslında böyle modernliğe ait. Ya modernliği de böyle hani çok... E, hmm. E, şematik bir e, dönemselleştirme yapmak isterim ama hani böyle 1960'lılar işte 19. yüzyıldan 1960'lara kadar falan bir şey diyelim ya da, Hı -hı. da daha da geriye götürebilirsiniz Hı -hı. ama hani yabancılaşma işte özellikle böyle e, Marx'ın kapitalini de böyle tartıştı ve daha sonra işte Frankfurt okulu vesaire hani böyle tartışılan Hı -hı. bir kavram e, bir mesele hala bugün de güncel e, muhtemelen fakat ben e, kendi işlerimde e, ya mesela krize ve kontrolde E, direkt olarak böyle bir yabancılaşma e, e, kavramı üzerinden çok gitmiyorum. Hatta tam tersine e, böyle yabancılaşmanın nasıl olamadığını falan yani bugünkü e, dünyada ya da varsa bile artık böyle çok çok derinlere bir yere gittiğini söyleyebilirim. Söylemek Çok da içselleştiriyorlar istiyorum. sanki evet. iş mesleklerini değil mi? Yani Aa, hatırlatmak evet. adına dinleyicilerin evet. hepsi bu yani... işi bilmiyor olabilirler. Sen orada gerçekten beyaz yakalılarla, plaza çalışanlarıyla onlara <gülüyor> böyle bedenlerini oldukça zorlayacak <gülüyor> bir takım yoga hareketleri içinde dururken, öyle pozisyonlarda dururken. Yani yoga, pilates. Pilates. Kendi kariyerlerine dair, kendi iş yaşamlarına dair ve bunu aslında ne kadar çoğunlukla duydum hem orada belki sorunlarını da anlatıyorlardı ama aslında ne kadar kariyerist olduklarına, <gülüyor> ne kadar hırslı ...olduklarını ve hatta işte yogayı, bu bedeni daha zorlayan, forma sokan ya da rahatlatan bir stres yönetimi aracı, stresle başa çıkma aracı... ...ya da başka bir kendini Hı -hı. daha da ileri götürme, kendini Hı -hı. daha da geliştirme aracı olarak dahi gördüklerini hissediyorduk. Öyle çok da yabancılaşmış durumda değillerdi yani. <gülüyor> ya evet tabii kişiden kişiye değişiyor, herkes farklı şekilde kullanıyor ya da herkes başka şekilde kendi yorumunu yapıyor ya yani yoga da ya da işte pilateste ya da bu tür hani bugünkü nasıl diyeyim ortasınız beyaz yakalı insanların iş dışında yaptıkları ister fotoğraf çekme hobisi de olabilir ya da ne gastronomi bir şey de olabilir yani hani Ee, bu tür şeyler gerçekten de hani bazen CV'lerinde yazmak yazıyorlar da bunları yazabilirlerdi. Hani böyle hani bir işlevsi, bir faydası Tabii olabilir. Tabii bir kalifikasyon şeylerine. gibi de görünebilir. Ee, evet. Ya da hani böyle tam tersi bir kaçış. Hı hı. Ee, bir böyle bir insanlıklarını hissettikleri e, diyelim. İnsani yeteneklerini e, ortaya çıkarttıkları bir e, faaliyet alanı da, da olabilir bu. Değişiyor insandan insana. Benim hani şeyim şuydu orada. Yani aslında beyaz yakalılarla ilgileniyorum. Evet, daha genel kapitalizmle ilgileniyorum. Ama benim için mesela kriz ve kontrol daha çok herhangi bir insanın spesifik olarak plaza çalışanlarıylaını göstersem de herhangi bir insanın belli koşullarda kendi hakim olmadığı koşullarda aslında o koşullarla nasıl başa çıkmaya çalıştığı, çıktığı, çıkamadığı direnmeye çalıştığı, dayanmaya çalıştığı e, anlara konsantre olan bir şeydi. Yani aslında benim için oradaki pozisyonlar, işte herkes bana işte yoga pozisyonları onlar tabii ki. Fakat ben çok böyle yoga ile falan ilgilenmiyorum ya aslında böyle yoganın hani felsefesi falan ki çok ya da o dediğini. pozisyonun birebirine anlama geldiğini Geldiği... falan o seni çok enteresi etmiyor evet yani. evet ilgilenmiyorum orada beni ilgilendiğim şey bu zor pozisyonlarda neredeyse bir heykel gibi belki tablo vivan gibi Hı -hı. duruyorlar Hı -hı. ve konuşmaya anlatmaya devam ediyorlar ve videoda onu hep söylüyorum videoda ben hani düştükleri anı ya da Hani o zor pozisyondan vazgeçtikleri anları göstermiyor. Tabii ki çekimler yapılırken öyle öyle şeyler oldu. Bu başarısızlık anını göstermiyorum. Bu başarısızlık anı göstermemin nedeni de bu devam etme arzusunu gösterme. Oradaki dizinin titremesi, belin titremesi, hı hı. E, zor vaziyette devam etmelerini hani o e, nasıl diyeyim? Hepimiz gör. Mesela dışarıdan biz videoya baktığımızda görüyoruz çok absürt saçma pozisyondalar. Fakat konuşmaya devam ediyorlar. Sanki hiç o pozisyonu kendileri farkında değilmiş gibi. Hele kıyafetleri itibariyle. Çünkü <gülüyor> iş <Evet>. kıyafetleri içerisinde <gülüyor> Topuk ayakkabılarla evet. falan. Ee, yani tabii mesela şimdi böyle bakınca tabii tam bir yabancılaşma gibi gözüküyor. Hı hı. Ama e, yabancılaşma diskurunda diyeyim. benim sevmediğim şey e, şunu kabul ediyoruz gibi oluyor. E, bir yanılsama içindeler onlar. Hı hı. E, ve biz dışarıdan onların yanılsama içinde olduğunu fark eden e, akıllı e, eleştirel insanlarız. Biz o, hiç kendimize yabancılaşmamış eee insanlarız ve onlara yabancılaşmış insanlar, yanılsama içinde olan insanlara bakıyoruz gibi bir şey ortaya çıkıyor. Fakat bu değil. Ve bir yargı ee, yok senin videonda Bence Evet. Bir yargı o. yok. Bir yargı yok. Çok böyle içeriden bir bakış ve ilgi ve sevgi dolu bir bakış aslında Hı -hı. benim Hı -hı. yaklaşımım. Genelde zaten ben işlerimde insanlarla şey yaptığım zaman hiçbir şekilde hani nasıl diyeyim? Kafamda kalıplaşmış böyle bir eleştiriyle falan gitmiyorum zaten. Hı -hı. Hiç öyle bir şeyim diyor. Hani işin sonrasında ne çıkacağını Tam olarak bilmiyorum genelde falan. Ve konuşuyoruz, anlaşıyoruz. Mesela tıpkı diğer zil videosunda olduğu gibi krize kontrolde de ben burada çektiğim bazıları arkadaşım olan insanlarla konuştum. Yani... Bu işin anlamı üzerinde onların da kendi fikirleri oldu. Tabii hı hı. ki. Çünkü ben onlara hani her şeyi söylüyorum. Ne düşündüğümü de söylüyorum. E, işin nasıl bir şeye çıkabileceğini de böyle bir e, söylüyorum. Ki ben de o kadar hakim olmama rağmen sonuçta tam tabii, tabii. tam ne anlama geleceğini falan. Film çekmiyorsunuz falan. sonuçta evet. bir senaryosu olan baştan sona kurulanmış. Evet. evet. Yani bir imge üzerinden yola çıkıyoruz. Bir imge var orada ve o imgenin ne anlama geleceğini, ne anlama gelebileceğini tam olarak hani e, bilemiyoruz. O imge bize bir... E, bir tür bir duygu bir duygu eğer verebiliyorsa mesela işte buradaki gibi bir dayanma koşulları farkında olmama gibi gözükme ama koşullarla baş etmek için bir taktik, bir yöntem bir strateji geliştirilmemiş insanlar hmm. ve biz belki de biz videoyu güzel yapan o insanları tam yargılayamıyorsun. Biraz video seni arada bırakıyor. Çünkü bana kalırsa söylediğim gibi bu beyaz yakalıları konu alsa da Her tür kendi kontrolünde olmayan koşullara maruz kalan insanların ve hepimizin bu aslında e, bu durumlarda nasıl baş ettiğimizle ilgili e, temelde bir video. O bakımdan e, ilginç geliyor. Bu baş herhalde. etme meselesine gelecek olursak, bu senin bir kısmında arkadaşın olan akranın hmm, olan hmm, diyelim, hatta hmm. bir kısmında senin gibi Galatasaraylısınlar evet, olanların evet. E, bugün artık onlar. Plaza çalışanlarıysa muhtemelen iyi okullarda çok disiplinli eğitimlerden geçip işte kariyerlerinde belli yerlere gelmiş insanlar. Şimdi bir de onların o öğrencilik dönemine bakan çok daha aslında hem onlarla biraz önce senin belirttiğin gibi yine bir hiçbir yargıya gitmeden bir empati hatta sempati içerisinde onları örgütleyen. Fakat bu sefer sistemde benim böyle bir hem küçük bir arıza yarattığını düşündüğüm hem de onlara böyle bir alternatif eleştirel yeni bir müfredat da sunduğunu hı hı. E, dolayısıyla onların o anlamda kafasını da açtığını belki hı hı. onlara bir anlamda zarar da vermiş olabileceğini hı hı. sistem hı. sisteme e, adaptasyon anlamında söylüyorum başka bir işim var şu anda peramüzesinde gösterilen ve bizim bugün gündeme getirdiğimiz Kunsa Levyen'de de tıpkı işte benim gibi bu ilişkiyi kurduğu için herhalde iki işi hı hı. arka arkaya arka aralarında beş yıl olsa da bu iki hı hı. işi yabancılaşma ekserinde göstermeyi tercih etmiş külatörler zil Zil zaten okul deyince akla gelen yani bu biraz önce disipline etme, forme etme şeyinin herhalde en önemli alameti farikası. Gelmekte olan bir okuldan sahneler hemen hemen süreleri aynı. Kontrol ve kriz hı. gibi yaklaşık 15 dakikalık ve senin yine aslında kameranla hatta kameraman arkadaşlarınla birlikte şahitlik ettiğin bir okul günü hı hı hı. yaşandı evet. gerçekten Galatasaray Lisesi'nde. Evet, Lisesi evet. Ee, şöyle tabii böyle bir teklif gelince ne yapacağımı tam bilemedim ama... Sonradan bu zil fikri geldi. Bir de tabii en başta itibaren ben okuldaki çok öğrencilerle hı hı. iş yapmak istiyordum zaten. Hani canlı böyle bir böyle bir çekilmem var sanırım. Yani ne kadar böyle bir işte kavramsal işte politik eleştirel böyle bir bilgi şeyinden çıksam da çok orada kalmıyor işler ve ben gidip böyle insanlarla gerçek durumlarla çalışmayı hı hı. seviyorum. Evet yani okul şey olunca zile konsantre oldum çünkü şöyle bir şey geldi yani şöyle bir son derece aslında nasıl diyeyim semiyolojik bir hı hı. teorik bir yaklaşım yani hani zilin çaldığında hangi zilin girme hangi zilin çıkma zile olduğunu nasıl anlıyorsunuz çok basit aslında bağlamdan dolayı anlıyorsunuz yoksa zilin kendi içerisinde bir anlamı yok. Tıpkı işte kelimelerin gibi hani ozili başka bir yerde çalsınız kimse hiçbir tepki vermez yani. hani O okulda o bağlamda ozil zili bir anlamı var falan. Ben de şöyle düşündüm ya aslında peki e, aynen öğrencilere de e, çocuklara da böyle anlattım. E, peki diyelim yani bir uzaylı gelse falan ve zili başka türlü anlasa yani yanlış atlasa zili. <gülüyor> ve yani hani kendi başka görevler yapsa. O derse girmek yerine ya da dersten çıkmak yerine e, ne bileyim bahçede gezse okuldan dışarı çıksa. Ee, ya da işte kitap başka bir kendi istediği bir kitap okumaya gitse e, gibi böyle fikirden yola çıktı ve e, işte Galatasaray Lisesi'nin tiyatro grubuyla eee çalıştım. Onlarla bir bir günlük bir müfredat yazdık. Onlar toplam 23 kişiler. Hı hı. Ve bütün bu 23 kişiye e, sabah işte 8-15 zilinden. Gerçekten e, okulun başladığı saat yani Evet okulun başladığı saat e, ve okulun bitiş saati işte 13.30 gibi. Hı hı. E, o zamana kadar olan bütün zillerde çeşitli görevler, e, performanslar yaptılar. İşte her zilde başlayan ve ne zaman biteceği de belli olmayan e, performanslar, görevler. Bazıları çok basit görevlerdi bunlar mesela bir tanesi. Hiçbir şey yapmamak, hiçbir şey yapmaz. Yani zil çalıyor mesela ve hiçbir şey yapmaz. Günümüzün eğitim sisteminde kaybedecek beş dakikamız bile yokken kabul edilebilir bir şey değil herhalde. Değil, evet. Değil ne öğrencinin de. kendisi için, hırslı bir öğrencisi, ne ailesi için ne de okul yönetimi için. Evet, bir de tabii o hiçbir şey yapmazdaki şöyle bir şey var. Yani tabii mesela bu işte olan şey, ben hani katılanların da bir deneyim yaşamasını da planlıyordum. Yani bana birisi hiçbir şey yapmaz dediğimde, Biri birisi dese bana hiçbir şey yapma dese ne yapacağımı bilemem yani. Hani böyle çok ucu açık bir şey ve hiçbir şey yapmamak ne demektir tam olarak? Hani nefes de mi almayacağım? İşte kalbim de mi atmayacak? Bakmayacak mıyım da? Duymayacak mıyım? Yani ne demek bu? Ee, çok böyle belirsiz bir şey ama e, şöyle hiçbir şey yapmaz dediğinde tabii gerçekten yaşadığını burada ve şu anda bir beden içerisinde olduğunu falan çok hissediyorsun ve anlıyorsun ve aslında tabii ki sürekli bir etkinlik peşinde olduğunu anlıyoruz. Etkin olamazsan e, hayatın dışına düşecekmişsin gibi bir hisle yaşıyoruz aslında. Hani böyle çok basit şeylerle böyle büyük hani e, vurgular yapmak. Zaman istiyoruz. en değerli şey şu anda belki. Evet. Hakikaten. Evet. Ben İsa... yani para parayla dahi satın alamadığımız en değerli şey o yüzden hani kapitalizmin şu anda en çok pazarlamaya çalıştığı şeyin deneyim olması, hani o boş vakitlerini de güzel kullanabilme olması Hı -hı. falan bunların ötürü evet. geliyor. Evet. Eğitimde tamamen senin zamanını aslında bir gününü o zillerle programlıyor, örgütlüyor, bölüyor yani sen kendi kendine herhangi bir zaman evet. yönetimi, zaman ayarlaması vesaire yapamıyorsun hani 10 dakikalık denetisim var belki. Evet, evet bir de e, çok kaba tabii yani hani böyle işte dersler 40 dakika, <gülüyor> e, derslerde e, verilen şeyler çok ya bugün mesela bu üniversitenin girdiği Bolonia süreci falan vardı şu andan durumda bilmiyorum ama <gülüyor> hani orada mesela o mesela şey e, zihniyetine dayanıyor bir şey dayanan bir şeydi yani dersin içeriği belli olur İşte notları işte e, hangi metinler okunacak müfredatta ne yapılacak ne öğretilecek falan belli olur ve onu her hoca yani Her, bir kişi verebilir o kişinin e, Ahmet Mehmet olması ya da olması önemli değil üniversiteleri böyle tam standartlaştırma üzerinden giden bir şeydi mesela bu hani dersin bir deneyim olduğunu birisiyle ilişkiye geçtiğin e, bedeninle e, gözlerinle kulaklarınla duygularınla ve her şeyinle bir işe geçen bir yer olduğunu falan farkında olmayan bir e, işte bilginin böyle İşte kitaplardan, defterlerden, oradan buradan aktarılabilir. İşte bir USB ile aktarılabilir bir şey olduğunu böyle düşünen bir zihniyetin ürünü aslında. Ve bizim okullarımız da giderek hani böyle bir programlama içerisine giriyorlar ve daha çok tabii ki teknik okullar haline geliyorlar. Hı, hı. Ve hani okulların artık gereksizleştiğine dair böyle bir şey falan da var. Çok tabii ben katılmıyorum bunlara. Yani okul bir fiziksel mekan ve bir zaman olarak okula ...ihtiyaç var. Hani bu şeyi tartışabiliriz. Bugünkü form... ...bugünkü benim işim de aslında onu yapmaya çalışıyor. Onu tartışıyor çalışıyor. zaten. Onu tartışıyor. Evet. Bugünkü formatı geliştirmek, reforma etmek falan... ...önemli çabalar diye görüyorum ben bunları. Fakat hani böyle antik yana falan baktığımızda... ...hani akademi hani bu formların arasında... Çeşitli formlar vardı, bir bahçe de bir form, stoa, <gülüyor> stoa, stoa, <gülüyor> stoa da vardı işte bir e, stoayı nasıl demek lazım. E, Arkad gibi yerler, e, açık pasajlar diyelim yarı yarıya. Hani böyle mekanlarda da yapılıyordu felsefe, eğitim buralarda yapı, yapılabiliyordu. E, hani akademi e, bunların arasında bir formdu e, ve bu hegemon forma hegemon form olarak, bir batılı form olarak... Hani bizim e, bize kaldı fakat biz bunu değiştirebiliriz tekrar işte, e, Epicürdülü zannediyorum e, Epicürdülün bahçelerine de gidebiliriz, gidebiliriz. oradada da bir eğitim şey var hani iş biraz böyle e, bugünkü e, eğitim nedir e, başka türlü bir eğitim mümkün, e, mümkün müdür diyen, böyle o tür tartışmayı açan bir şeyi vardı. Bir Tam da ona geleceğim. Vardı. Son birkaç dakikamız kaldı. Çünkü Hı -hı. bir, sen de bir hocasın. <gülüyor> evet. İkincisi de Galatasaray Lisesi'nden çıkmış birisin, evet, eski öğrencisin. Aynen. Ve oranın şu anda hali hazırda. İşte lise 2, lise son gibi tiyatro topluluğunda da olan birebir öğrencileriyle çalıştım ve onlara bir müfredat oluşturduğun için aslında onların Hı -hı. hocası gibi de oldun geçici evet. bir dönem. <gülüyor> Ama senin bakış açında zaten hem dersin Ee, biçimini hem müfredatını hı hı. tamamen onlara dayatmak o anlamda bir otorite ister istemez otoriter bir figürün vardır çünkü hı hı. hani sen onları evet liderliğini yapıyorsun o pozisyonda ama pek çok hareketi, pek çok o senin oyun performansı olarak nitelendirdiğin eylemi hı hı. birlikte tasarladığınızı, birlikte ortaya çıkarttığınızı ya da süreçte bir yerlere evrildiğini de biliyorum. Hı hı. Ve de bunların ağırlıklı olarak bizim bugün modern eğitim sistemimizin dayattığı, yücelttiği, öncelik verdiği kavramları biraz böyle ters yüz eden, onları gülünçleştiren, evet. onları sorgulayan, onları alternatif yaratan şeyler olduğunu biliyorum. Somut olarak neler yaptınız? Birkaç onlardan da örnek verirsen toparlayayım. E, ya şu, şu... Şimdi ben de böyle bu eylemleri, performans ya da görevleri falan hazırlarken çok farklı değildim ama bunların bazıları çok benim lise döneminde kendi yaptığım şeyler <gülüyor> mesela bu bir tane görevlerden bir tanesi işte ebeveynler ebeveynlerinin desteği olmadan ve uçak kullanmadan Japonya'ya gitme planı. Oo ve böyle işte atlasları açıp böyle yani Japonya nasıl gidecek? Yani otobüsle mi gidecek? Ne kadar para ihtiyacı olacak falan filan gibi böyle plan yapması üzerineydi. Ben lisedeyken böyle bir Japonya şeyim vardı. Ee, i̇şte bazı görevler işte kuytu köşe arar ve orada biraz zaman geçirir. Yani okulda e, yani liseden önce, ortaokuldan önce hatta hazırlıkta, orta köyde falan hani bizim böyle okulun e, gözükmeyen, e, köşe bucak hani görülmediğimiz e, öğrencilerin görünür olmadığı yerleri arıyorduk biz mesela ve oralarda böyle e, işte yerleşiyorduk, işte bir kulüp kuruyorduk orada falan filan. Böyle hani şeylerimiz vardı okuldan e, bir nevi okulun zaman ve mekan görünür o, zaman ve mekanlarından e, kaçmak çıkmak gibi böyle şeyler var. Bunlar var. Ama mesela işte Augusto Boal'ın bu ezilenlerin tiyatrosu için egzersizler. Hı de birçok e, oyun aldık, onları uyarladık. Bu yere basmayanlar vardı. İşte sandalye üzerinde e, sandalyeyi elden ele taşıyarak e, işte bir sandalye ilerleyip sonra arkadaki boş kalan sandalyeyi elden ele taşıyarak öne öne koyup yürüme oyunu vardı ve bu oyunun mesela işte saat 11'e 10 geçe falan başlıyordu. Ben onlara söylediğim hani yani ne zaman isterseniz bırakın demiştim. <gülüyor> Fakat çok enteresan o grup onu bırakmadılar ve yaklaşık 2,5 saat falan okulda Oo. dolaştılar. Ve biraz da liderleri yani en başta duran tabii hangi yöne gideceklerine karar veriyor falan. O tabii, o tabii biraz arkadaşlarına şaka yaptı biraz güneşli bir gündü ve onları böyle gölgeye girmek istiyorlar dediği yerleri fakat o sürekli güneşli yerleri dolaştırdı arkadaşlar. yani kendi grubunu falan en sonunda böyle kantine gidip orada böyle finali yapıp şey yaptılar falan bütün bu performanslar yapıldı biz de video çektik ve videoyu da hani bu şöyle editleyip sergiledik sekanslar arasında da okulun gerçek zil sesini o tambur sesini dinliyoruz evet evet o tambur sesi yani videodaki editte tam olarak hani bir mesela işte bir yerde zaman geçiren ya da işte kitap okuyan birisinin o geçirdiği farklı bir ritme sahip farklı bir zaman algısının sahip anı bölen bir şiddet hı hı. bir müdahale olarak dışarıdan bir müdahale olarak kullandım videoda. Ee, hani video tam işleri böyle tam performansları böyle belgeleyen şey yapan bir iş şey değil ee, aynı işin e, kavramsal yapısını böyle yansıtan bir e, video olarak da editlerdir. bir de video odasının evet. girişinde bir zaman çizelgesi bir ders Hı. programı var aslında o günümüzde evet. dağıtı aslında orada hemen hemen her evet. şeyi görüyoruz onların da bazı hayatta geçmemiş olabilir evet, pratik evet. sebeplerdir ama hani hazır ...asıl müfredatı da orada görme şansımız var. Evet, evet. Çünkü biz hani bunlar... Mesela aynı anda birkaç yerde hı hı. E, birkaç performans tabii. farklı yerlerde Yapıl yapılıyor. farklı yerlerde olabilecek evet. bir seçmeli dersler başka başka yerlerde. Tabi bir de mesela bazı işler için işte bir bazı performanslar için bir yer belirlemiştik hı hı. mesela. O olmadı o sırada hani gidip başka bir yer bulundu falan. Çünkü falan. gerçekten okulun işlediği, diğer öğrencilerin evet. derste olduğu, hocaların gezindiği, işte HDB'lerin etrafı temizlediği falan gerçek bir okul gününden bahsediyoruz. Evet, evet ve hani hepsini yakalayamadık tabii ki biz. Hı hı. E, hepsini yakalamak gibi derdimiz de yoktu zaten. Hani o yüzden o, o şeyi de müfredatı da zaman çizelgesiyle beraber hani e, videonun e, girişine de koydum. Okey. Burak çok teşekkür ederim. Ben Burak, teşekkür ederim. Burak birlikteydik. E, hariçten Sanat programında son bahsettiğimiz işi görmek isterseniz Peramüzesi'nde 25 Kasım'a kadar görmeniz mümkün. Yolunuz düşerse de Viyana'ya, Kumsal'e Viyana'da hem kontrol ve kriz hem zil videolarını izleyebiliyorsunuz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Hariçten Sanat gezegenden kültür sanat haberleri okay. Hazırlayan ve sunan Çelenk Barfa Tik Radyo program destekçisi olun. Bilve daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.